İzim, tüten an. Artık dört duvar arasında yapılmayan felsefe çağının bilimleri, toplumun problemleriyle iç içedir. Felsefe bu nedenle hazır ve toptan görüşlerden kalkmaz. Felsefe ve filozof, kapalı bir sistem olan herhangi bir izimden güç alamaz. Eğer Marxçilerin bir deyimini kullanırsak, filozofun ve onun çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıkan felsefenin Dünyanın bütün fenomenlerine açık olduğunu söylemeliyiz. Dünyaya açık olma, bütün izimlerin, hazır ve toptancı görüşlerin dar sınırlarını yıkmanın gerekliliğini de beraberinde getirir. Çünkü her izim kapalı bir bütündür. Halbuki dünyaya açılma, sınır tanımayan bir tutumu şart koşar. Bugün çağımızda bütün alanlardaki gelişme göz önüne alındığında, felsefenin böyle bir ortam içinde kapalı bir bütün olarak ele aldığı problemleri sonuna kadar halledebileceğini artık kimse ümit edemez. Dünyayla, doğayla, insanla genel olarak varlıkla ilgili felsefi problemlerin çözümlerini belli bir izim içinde gerçekleştirmeye çalışmak, fenomenlerin, problemlerin yozlaşmasıyla sonuçlanmış ve bu felsefede bazı subjektif görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sanattaki izimlerin anlamı Mengüş Mengüşoğlu Felsefeye Giriş 1992 Sanat ve sanat problemleri, sanat eleştirmenleri, estetikçiler ve sanat tarihçileri tarafından inceleniyor. Gnosiolojik bir görüşten hareket eden sanat eleştirmenleri ve tarihçileri felsefe tarihine ve özellikle bilgi teorisine öykünürler. Nasıl dünün felsefe tarihi ve bilgi teorisi herhangi bir felsefe problemini, örneğin bilgi problemini, kurgusal bir felsefe sistemi demek olan herhangi bir izme göre inceliyorsa, sanat eleştirmenleri ve sanat tarihçilerinin çoğu da sanatı felsefeden aldıkları izimlere göre inceliyorlar. Felsefe kendi alanında tarih boyunca ortaya atılan problemlerin incelenmesini kolaylaştırmak için onların filozoftan filozofa izleniş biçimini göz önünde bulundurmuş ve bu filozofları da belli izimlere bağlayarak bu problemlerin işlenişini bu izimlere göre ele almayı biricik kurtuluş çaresi olarak görmüştü. Böylece felsefe, problemlerin işleniş tarzı için izimleri birer sınıflandırma kategorisi olarak kullanmıştır. İmdi felsefe problemini işlemek için hazır bir sistemden, yani bir izimden hareket etmenin zorunluluğuna inanıldığı sürece, problemleri böyle bir yönden görmekten başka bir çıkar yolda yoktu. Ve bu yüzyıllar boyunca en doğal bir yol olarak kabul edildi. Gerçi problemlerle uğraşan onların işleniş tarzını fenomenler bakımından ele alan büyük çaptaki filozofları bu izimlere bağlamak gibi güçlükler ortaya çıkıyordu. Fakat bazı zorlamalara başvurularak bunlar da belli izimlere bağlandı. Örneğin Platon ve Kant'ta olduğu gibi. İşte aynı şeyle sanat eleştirmenleri ile sanat tarihçilerinde karşılaşıyoruz. Sanat eleştirmenleri ile tarihçileri yüzyıllar boyunca yaratılan çeşitli sanat yapıtlarının incelenmesini kolaylaştırmak için felsefeye benzemeye çalıştılar. Aynı şekilde sanat eleştirmenleri ve tarihçileri izimleri birer sınıflandırma kategorisi olarak ele almış ve çeşitli sanat ürünlerini bu izimlere göre incelemek istemişlerdir. Fakat burada bazı değişiklikler de yapılmamış değildir. Örneğin felsefedeki pozitivizm sanat alanında impresyonizmle, idealizmle, sürealizmle karşılanmak istenmiş, naturalizm, felsefedeki anlamından başka olan bir anlamda kullanılmıştır. Bunun dışında kübizm gibi bazı sınıflandırma kategorileri de ortaya atılmıştır. Halbuki bugün felsefenin kendisi bile bu izimleri terk etmiştir. Çünkü hakiki bilgi, herhangi bir izmin şemasına göre elde edilen bilgi değil, tersine varlık fenomenlerinin çözüm ve betimlerinden kazanılan bilgidir. Nasıl bugün artık herhangi bir felsefe problemini varlık fenomenlerine uygun gelmeyen izimlerin dışında bulunan bir problem olarak incelemek mümkünse, aynı şekilde sanat yapıtlarını da birer sınıflandırma kategorisi olan her türlü izmin dışında kalan bir problem olarak incelemek olanağı vardır. Çünkü gerek bilgi problemi, gerekse sanat yapıtları izimlere karşı kayıtsızdırlar. Ancak bilgi ve sanat alanında ortaya çıkan tek yanlı metafizik teoriler, ve bu şekilde bilgi teorilerine öykünen sanat eleştirmenleri ve tarihçileri bu izimlerden hareket ediyorlar. Nasıl bir felsefe problemini herhangi bir izmin çemberi içine sıkıştırarak incelemek güçse, aynı şekilde hakiki bir sanat yapıtını da herhangi bir izme göre incelemek güçtür. Çünkü her hakiki sanat yapıtı da tıpkı her hakiki bilgi gibi herhangi bir izme göre meydana gelmiyor. Bundan dolayı sanat yapıtlarını belli birer sınıflandırma kategorisinden başka bir şey olmayan izimlerin çemberi içine sıkıştırmak doğru değildir. Bir problem için izim gibi değişmeyen bir kavram bulununca ve bu problem böyle bir kavramın içine sıkıştırılınca artık bu problem üzerinde düşünülecek ya da araştırılacak bir problem olmaktan çıkıyor. İşte sanat yapıtlarını izimlere göre sınıflandıran sanat eleştirmenleri ve sanat tarihçileri de sanatın asıl problemlerini terk ediyorlar. Bunun yerine çeşitli çağlardaki sanat başarılarını birer sınıflandırma kategorisi olan izimlere yerleştirmeye çalışıyorlar. Halbuki aslında izim ister felsefeyle ister sanat alanı ile ilgili olsun herhangi bir problem içermez. Çünkü her izim belli bir sınıflandırma kategorisi olarak problemin çözüm şeklini gösterir. Bu nedenle hiçbir problem içermeyen bir izimde herhangi bir araştırma alanı olamaz. Çünkü izim hazır bir çerçevedir ve problem bu hazır çerçeveye uydurulmaya çalışılır. Ve burada yalancı bir çözüm şekli bulur. Gerçekten bu gibi sınıflandırma kategorilerine başvuranlar, işleyecek problemleri olan filozoflar ve sanatçılar değil, tersine sanat yapıtlarını ve felsefe problemlerini ya da kavramları başkalarını anlatmak zorunda kalanlardır. Bu bakımdan bu sınıflandırma kategorilerinin belli didaktik bir değeri vardır. Fakat bu şekilde problemler yalınlaştırıldıkları, çözülmüş göründükleri için sınıflandırma kategorilerinin zararları daha fazladır. Çünkü bu ancak insan bilgisi ve sanat katı bir duruma girseydi söz konusu olabilirdi. Halbuki bilgi ve sanat bir kalıp olmaktan çok uzaktır. Tersine insan bilgisi daima gelişmekte, ilerlemekte ve sanatsa daima yeni biçimler oluşturmaktadır. Felsefede örneğin bilgi probleminde bir izim şöyle doğabilir. Denemenin yani gnoseolojik deneyimin hayatta bilgide önemli bir rol oynadığı kuşku götürmez. Fakat eğer birisi bilgi yalnız deneysel olan yani deneyime dayanan bilgidir, bunun dışında bir bilgimiz yoktur gibi bir savı ortaya atarsa, böyle bir savla birlikte empirizm doğmuş olur. Sanat alanı da tıpkı bunun gibidir. Fakat bu izimlere göre hareket etmek hem zorunlu değildir, hem de böyle bir hareket tarzı bize ister istemez yanlışlıklara sürükler. Halbuki gerek bilgi, gerekse sanat problemi ontolojik, antropolojik temellere dayanılarak incelenirse bütün izimler kendiliklerinden ortadan kalkarlar ve problemler de bütün ağırlıklarıyla ortaya çıkarlar. Gerçekten en başta, Bilginin, sanatın ilgilendiği şeyin bir yanını kavrayıp kavrayamaması, işleyip işleyememesi gelir. Bir sanat yapıtı da tıpkı bilgi alanındaki bir göre gibi objesinin ancak bir yanını kavrayabilir. Fakat nedense sanat alanında bu bir yanı kavrama fenomeni göz önünde bulundurulmuyor. Onun için de birçok aykırılıklar ortaya çıkıyor. Ve bu yüzden her sanat yapıtına herhangi bir izim damgası vuruluyor. Halbuki buna gerek yoktur. Eğer sanatçı objesinin belli bir yanını görmüş ve onu iyi anlatmışsa bu yeterlidir. Bir renk lekesi de bir sanat yapıtı olabilir. El verir ki bununla objenin yani dünya ve insanın bir yanı kavranılmış ve gösterilmiş olsun. Bu nedenle resim sanatında, yazında naturalist, realist bir çalışma sanat yapıtıdır. Empresyonist, idealist ya da kendisine herhangi bir izim adı verilen bir çalışma, sanat yapıtı değildir savı, felsefe bakımından yersizdir. Çünkü sanat, herhangi bir izme göre yapılmıyor. Sanatçı belli bir izme dayanarak bir yapıt ortaya koymuyor. Nasıl hakiki bilim adamı, hakiki felsefeci, kendi fenomen alanını herhangi bir izme göre araştırmıyorsa, aynı şekilde hakiki sanatçı da herhangi bir izme göre çalışan değil, gören, ve gördüğünü kendi araçlarıyla en iyi şekilde gösteren insandır.